Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ssalatu vesselam ala Rasulillah ve aalihi. ders hadiye 11. ders. Beyti dersin konusu beyt kelimesinin mütekellim muzaf olarak kullanımı. Evim. Bir kişi diyalog şeklinde evi hakkında bize bilgi verecek. Ev ve ev hakkı hakkında. هذا بيتي. Bu benim evimdir. Haza mübteda beyti haber. Beyti emamel mescidi. Evim mescidin önündedir. Beyti mübteda emamel mescidi haber. Emame mekan zarfı. Mekan zarfları izafet terkibiyle kullanılır. Terkip te oldu zamanla feto üzere mebni Emamel mescidi. Beyti cemilun. Evim güzeldir. Fihi hadikatun sagiratun. Onda yani evet. evimde evimde küçük bir bahçe vardır. Hadikatun sagiratun. Hadikatun mübtedâa, sagiratun onun Sıfatı, sıfatı. sıfatı. Fihi ise haber. Burada müpteda ve haber cümlesi, işte müpteda ve haber oluşan isim cümlesinde bir yer değişimi oldu. Ha. Hadigatun, müpteda sagiratun, onun sıfatı fihi, haber. Ancak müpteda önce, haber sonra gelir, terkibi bazı durumlarda değişir. Bazen caiz olur bunların yer değişmesi, bazen vacip olur. Bu kısma girmiyorum. İleride inşallah. Ancak burada fihi müktedâ haberdir. Hadigatun nedir? Müktedâdır. Fihi haberdir. Hadigatun müktedâdır. Sagiratun onun sıfatıdır. Müktedâ'nın sıfatıdır. Evet. Onda yani evimde bir bahçe, küçük bir bahçe vardır. Sonra evin içine girdik şimdi. Hazihi urfetih. Bu odamdır. O da müennes olduğu için ona hazih ile işaret ettik. Beyt müzekker olduğu için yukarıda hazah ile işaret etmiştik. Fehmtum ya ihvan. Fihâ evet. nafizetün <türk> kebîratün Hurfeti müennes olduğu için ona işaret eden zamir olarak müenneslik zamirini hâ'yı kullandık. Onda yani odamda büyük bir pencere vardır. Nafizetün, kebiretün ve mürbahatün, cemiletün ve güzel bir vantilatör vardır. Mürbahatün, cemiletün. Hada seriri bu yatağımdır. Ve hada kürsiyi ve bu sandalyemdir. Ve haza mektebi ve bu masamdir. Saati ve kalemimi ve kitabı me alel mektebi. Saatim ve kalemimi ve kitabı alel mektebi. Saatim, saatim, kalemim, kalemim. Kitabı. ve kitabım kitabı. masanın, masanın üzerindedir. üzerindedir. <gülüyor> müpteda, 3'ü müpteda Al el mektebisi onun haberi. Ve haqibeti taht el mektebi. Ve çantam masanın altındadır. Hagibeti taht el mektebi. Çantam masanın altındadır. Cümlesinde tahtede Mekan zarfı biliyorsunuz. Ha gıybeti mübtedâa, tâh bunun haberi. <gülüyor> <gülüyor> Nâfizatü gurfeti nâfide tü gurfeti meftuhatun. Odamın penceresi açıktır. Burada zincirleme izafet var. Oda mütekellim ya'sâmuzâf, Nafize de odayamuzâ. Yani benim odamın penceresi derneğin kapısının kolu gibi. Otomobilin <gülüyor> tekerleğinin Bicun. dişi, bücunu gibi. Bilgisayarın yazıcısının mürekkebi gibi. Zincirleme izafet. Ne diyorduk? Eğer iki kelimeden daha çok birbirine izafet varsa buna zincirleme izafet gibi. Türkçe ismiyle zincirleme isim tanımlaması denir. Burada nafize, gurfetüne muzaaf, gurfetün, mütekelin ve asan Odamın benim odamın penceresi meftu açıktır. Hazhi gur fetü ehi. Bu kardeşimin odasıdır. Yine zincirlemiz ayet. Gur fetün ekhun Benim kardeşimin odası Hazhi mütteda gur fetü ehi. Komple haber. Ve tilki, gurfe tu Ve o, kız kardeşimin odasıdır. Gurfe tu aki, kebiratun. Ve gurfe tu axti, Erkek kardeşimin odası, komple müpteda, kebiratun büyüktür, haber. Zincire mizafet müpteda, kebiratun haber. Ve kız kardeşimin odası, küçüktür. <gülüyor> Gürfetü ehi emame gürfeti. Gene zincirle mizafet. Hem müpteda zincirle mizafet hem haber zincirle mizafet. Gürfetün kelimesi, müpteda başlayalım. Gürfetün kelimesi, ekuna ekun mütekelim ya Kardeşimin odası emame gürfeti. Benim odamın önündedir. Emame, gürfetüne muzaf, gürfetün mütekellim ve gurfet-ü uhdi imamel metbahi. ve kız kardeşimin odası mutfağın önündedir anlaşılıyor değil mi evet. evet. li ehun vahidun benim bir erkek kardeşim var ismuhu usametu. onun ismi usamedir ve li uhdun vahidetun ve benim bir kız kardeşim var İsmüha Suadu. Onun ismi Suad'dır. Suad Bayan ismi mi mı? Suad Bayan ismi aslında. <gülüyor> Ebi ve ümmi fi tilkel gurfetil kebirati Babam ve annem mükteda ikisi fi tilkel gurfetil kebirati komple haber. Yani babam ve annem büyük o büyük odadadır. Fi tilke oradadır. Ondadır. Ondadırın açılımı ne? Bedel diyorduk buna. İsmi şahedetten sonra marif bir o kelime gelirse onun bedeli olurdu. O odadadır. Hangi odadadır? Bir sıfat aldı. Büyük. Büyük odadadır. Dolayısıyla el kebiratü, gulfetünün sıfatı. Tilke fi'den dolayı cer konumunda Gurfate tilkenin bedeli olmazsa seble cer konumunda. Kebiratü gurfetinin sıfat olması sebebiyle cer konumunda. <gülüyor> cer konumunda değil. Mi? Nasıl? Cer konumunda mı? Elbette. Konum olarak cer konumunda. Niye mecrur çünkü? Hmm, tamam. Konum olarak. Ancak mebni kelimelerden olduğu için son değişmedi. Doğru doğru. Enne uhibbu ebi ve ummi. Ben seviyorum uhibbu ebi ve ummi. Babamı ve annemi seviyorum. Sevmek nasıl nasıllar? Sevmek güzel şey. Hayır hayır. hayır. <gülüyor> Yalın olur atmaz. Yazılışı nasıl? Ya onu ben bilemem. Ehabbe uhibbu uhibbu seviyorum. Habibi habib'ten. Habiblerden tire. Uhibbu Allah Allah'ın sevgilisi. Sevdiği kişi manasında. Sorunu tam olarak anlamadım. Uhi bu seviyorum demek. Sen seviyorum desene mi? Sevmek. Uhi bu ke. Sevmek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Azıcık <gülüyor> çok fazla. Uh, sevmek sevmek kelimesini. Bırakmıyor. Seviyorum anladım da, hani kelimelerin çekimi var ya, oradan yakalamaya çalışıyorum. Yani, yani sevmenin yalın, yalın halini yalın mi? Diyorsun? Yalın hali, Sevmek. Uhi bu. Habip mi? Siz ne yapacaksınız yani? Siz şimdilik seviyorum deyin yeter. Ben hepinizi seviyorum. Tamam. Öyle diyor. Uhib bu kum de. Uhib bu, kum. Na. Uhib kum. Nohib bu ke. Kum kum. bu ke. Biz de seni seviyoruz. Allah Evet. Ana uhib bu. Ana uhib bu. Ebi vermeyim ben babamı ve annemi seviyorum şimdiye kadar gördüğünüz fiillerin hepsi mazi geçmiş zaman fiilleriydi yani gitti geldi e, döndü ila ahir. şimdi ise severim veya seviyorum manasına muzari fiili görüyoruz bu muzari fiildir şimdi hemen dersimizin e, içinde bahsettiğimiz e, alıştırmayı burada işleyelim Uhip bu seviyorum kim seviyor? Ben, ben seviyorum. Kimi veya neyi? Sorusunun cevabı neydi? Mef'ul. Kimi seviyorum? Ebi ve ümmi. Peki ebi ve ümmi o zaman konum olarak nedir? Mef'uldür. Mef'uldür. Dolayısıyla hareketsin ne olması gerekir? Mesuf Fethal olması gerekir. Ancak mütekelli miyasının galibiyetinden dolayı AB dedik. Ümmi dedik. Hemen aşağıda hemen aşağıda eee uhibbullah he diyeceğiz. Allah'ı seviyorum. Uhibbullah he. Lafz-i enzel'anın sonunu fetha alacağız. Çünkü nedir? Lafz-i enzel'ar orada mef'uldür, Mensup konumdadır. Ya da dolayı hareke kesra da kaldı. O olmasaydı mef'ul masası bile üstüne olacaktı. Evet. Devam ve uhib bu eçi ve ukti ve ben erkek ve kız kardeşimi de seviyorum. Temayınu alıştırmalar. Birinci alıştırma vektum oku ve yaz. <gülüyor> <gülüyor> Men fi hazel beti. Men fi hazel beti. Bu evdeki kimdir? Veya bu evde kim vardır? Cevap Fihi Hamidun. Onda Hamid vardır. Fihi'deki Hu Zamir nereye gider? Eve gider. Kendinden önceki müfret müzeker bir şahıs veya nesne olacak değil mi? Hı -hı. Hu Zamirinden dolayı. Hı -hı. Ne yapacağız? Zamirden önce açık ismi mutlaka arayacağız ki mana çıksın. Yoksa manayı çıkartamayız. Fihi'deki zamir en yakın Beyte gider. Onda kim vardır? Hamit. vardır. Size bir tane ipucu. Hmm. Sorular hangi harficerle sorulursa cevaplar onunla gelir. Fi hadel dedi. Fi hadel Cevap fihi olarak geldi. Hmm. <gülüyor> Buradaki fihi'nin Başındaki fi ve y, buradaki fi harfi carı mı abi? Fi harfi carı. Yani onda. Fi harfi üzerine hu zamiri, o, beyti ifadeden hu zamiri bitişti. Hu'yu tamamlıyor yani. Evet. Da onlar, <gülüyor> Fihi hamidun. Onda hamit vardır. Yani evde hamit vardır. Ma fil habibeti. Ma ile maza aynı şeydi. Za burada zayet ziyadeydi. Fazlalıktı değil mi? Hatırlayın görmüştük bunu. Çantanın içinde ne var? Çantada ne var? Cevap fiha hikâyetüm ve olduğu için fiha kitabı ve kalemi ve defterini. Onda kitabım veya onun içinde çünkü bir çanta bu. Onda dememiz manaya tamirmez. İçinde diyeceğiz. Onun içinde çantanın içinde kitabım, kalemi ve defterim var. Yine fi ile sordu. Cevap fi ile geldi. Menfis seyareti, otomobilde veya daha anlaşılır tercümeyle, otomobilin içinde kim var? Şimdi. Fiha seyyareti mühennesi olduğu için fi ile sordu. Fi ile cevap verdi. Evet. Fiha onda yani onun içinde evet. ebi ve ümmi ve ehi ve ohdi. Babam, annem, erkek, kız kardeşim. men fi mescidil camiatil ane men fi mescidil camiatil ane şimdi üniversitenin mescidinde veya mescidin içinde kim var cevap yine fi ile ma fihi ehadun onda ehadun birisi ma yok onda herhangi birisi yok onun için ma olumsuz ya da La yok hayır manasına olumsuz. Hayır manası veren olumsuz önek bu. Ma e, olumsuzluğu ifade etmek için kullanılır. Yok manası. Ma fihi ehadun. Ehad birisi herhangi birisi demek. ma birisi Orada herhangi birisi yok. Hocam tekrar sor. Sizce değil mi? De. Mesela orada kim var mesela? okuda kim var? Oraya da kim var? İşte aranızda kardeşim var. Mesela bunun soru fiile başlıyoruz ya soru şekilde başladığında mesela bize soru yönetilmedi de biz bir tanesine diyoruz ki işte hani cümle orada, kuracağız. Biz kendimiz de işte, işte o kardeşim var ben gidiyorum hani orada bu soru şeyleri yine fiile mi başlamadık? Yok. Ehi fil beyti. Hocam fiil işi, şey yapmıyor değil mi? Gerekmez. Hı. Ümmi fil beyti. Anlaşılıyor mu? Yani? Evet. Tercümeye yani gerek yok değil mi? Sorulduğu zaman cevap verilirken fiilleri şimdi evet. başlıyor. ma fihi ehadun Niye fihi geldi hu zamiri geldi ha zamiri gelmedi çünkü üniversitenin mescidi müzekkerdir mescit değil mi hı hı. ondan dolayı onlara dikkat edin o hu ve ha'lara dikkat edin biraz sonra söyleyecektim unuturum diye şimdi hemen hatırlatayım demiştik ki zamirler gerek muttasız zamirler olsun gerek müntasız zamirler olsun mebni kelimelerde sonra değişmez. Ancak burada dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Etmişe benzemiyorsunuz. Sormadınız çünkü. Hu zamirleri hi'ye dönüştü. Bu zamirin kendisinden önceki harbicilerin etkilenmesinden dolayı değil de Arapçada bir kaide vardır. Esre'li harften sonra harften sonra söylemek dile zor geldiği için o esre'ye uydurulur. Fi hu demek. dile ağır geleceğinden dolayı fihi denir. Fihi hani denir. Hayır e, fi'den e, dolayı değil fi'nin e, hareketinden, e, dolayı, e, hareketinden e, dolayı hareketinden dolayı harfi zerden dolayı değil de ondan önceki hareken etkisinden dolayı fi hu demek dile ağır geldiği için fi hi diye kesraya uydurulur ha öyle değildir hu ve hum zamirleri sadece bu şekilde fi him veya fi hi bihi veya bihim ileyhi veya ileyhim aleyhi veya aleyhim olur da künne künne ke ki değişmez. Buradaki fihideki veya ileride göreceğiz bihideki veya ileyhideki hu zamirinin kesralanması başındaki harfcilerden etkilenenden dolayı değil, kendinden önceki harfin harekesinden dolayıdır. Neden? Neden? esreli harften sonra ötreli harfi söylemek dile ağır, zor gelir. Bu sebeple Fetal kolay, olsa kolay, kolay değişmez. Zaten e, fi ke derken değişmiyor mesela. Fi ke. Ke ki değişmez dedik ya. Fina. Na da değişmez. Yani. Devam. Men fi hazihil gurfeti. Bu odada kim var? Bu olan içinde kim var? Fihel müdiru. Ondan müdür var. Müdür müpteda, fihel haberi. Fihel <gülüyor> müdiru. Ona çıkıyormuş. Işte. Niye müdiru? Çünkü müdür müpteda. Fiha haberi. Müdür odadadır aslı. Ancak ee, caiz kısmında olmak üzere fihel müdiru diye yer değişti müpteda ile haber. Burada fiha haberdir, müdür, müptedadır. Şimdi orada müdür var desek, orada müpteda hangisi, haber hangisi? Yani kimden haber veriyoruz biz? Şimdi odadan haber vermiyoruz değil mi? Müdür. Müdürün odada olduğunu haber veriyoruz. Dolayısıyla haber verilen, yani müpteda müdürdür. Odada oluşu haberdir. Öyle düşünüyorum. İkinci kısım ikra, oku uhibbu ebi ve ümmi babamı ve annemi seviyorum severim de, diye de tercüme deniriz muzarifi yazın bunun bir köşeye muzarifi şimdi kadar maziden bahsetmiştik şimdi muzariye geçtik muzarifi türkçedeki şimdiki zaman ve geniş zamanı ihtimal eder. Şimdiki zaman ve geniş zaman. Peki Türkçe'de şimdiki zaman eki hangisidir? Nedir? Yor ekidir. Değil mi? Seviyorum. Geniş. Gidiyorum. Geliyorum gibi. Geniş zaman eki nedir? Ar er. Giderim. Söylerim. Derim. Yaparım. Ederim. Yakarım. Ar er ekidir. Geniş zaman. Seviyor. şimdi mi seviyorum? Şu an halihazırda seviyorum. Severim geniş zamanla. daima. Geçmişte de seviyordum. Şimdi de seviyorum, gelecekte de Severim. Demek ki muzari fiil, mazi fiilin zıttına, Türkçedeki mazi, şey, Arapçadaki mazi fiil Türkçedeki geçmiş zamanı ifade eder. Mazi geçmiş demek zaten. Muzari fiil ise hem şimdiki hem gelecek zamanı, şey geniş zamanı özünde. Geniş zamanı. Şimdiki zamanı. Şimdiki zamanı ve geniş zamanı. Başına sin harfi veya sevfe kelimesi gelirse de gelecek zaman ifade eder. Sin ve? Sin harfi ve sevfe. Senektubu ma galû der Allah Azzele. ma galû. Yani söyledikleri şeyleri yazacağız. Senektubu. Mektubunun başına sin harfi geliyor. Sen ektubu. Fesevfe talemun. Fesevfe talemun. Gelecekte bilecekler. Sin yakın yakın gelecek için sevfe uzak gelecek için kullanılır. Fesevfe talemun. Yakında bileceksiniz. Gibi. fiil, şimdiki ve geniş zamanı içerir. Dolayısıyla seviyorum ve severim diye tercüme edebiliriz cümledeki konumuna göre ikinci cümle ohib bu ve uktiği erkek kardeşimi ve kız kardeşimi seviyorum ohib bu zemini <gülüyor> okul arkadaşımı seviyorum ohib bu ustazi ustadımı hocamı seviyorum bu dört cümledeki Uhib budan sonra kelimelerin hepsi mefuldür. Ancak mefulün hareketi mensup olması sebebiyle fethalı olması gerekirken mütekelli miyasının ağırlığından dolayı, onu kes, onun keserliği talep etmesinden dolayı ehi, uhti, ebi, ümmi, ustazi dedik de fethalı yapamadık hareketleri. Ancak şu cümleye bakalım. Uhibbu'l-lâhe Uhibbu'l-lâhe Seviyorum Allah'ı siz önüne gidiyorsunuz maşallah. Ne yazıyordun? <gülüyor> Uhi bullah Allahı seviyorum cümlesinde. Uhi <gülüyor> bu seviyorum kim ben <gülüyor> tahtına gizli zamir ben kimi seviyorum Allahı Mef'ul. Dolayısıyla herkes ne olacak? <gülüyor> Mensup olmazsa sevi herkesi <gülüyor> çat hal olur. Eğer o Kullandığımız kelime lafz veya başkası Kullandığımız kelime Mef'ul olan kelime Harflerle irab olan bir kelime olsaydı Mesela Baban manasına Ne diyecektik? Uhibbu ebake diyecektik Babanı seviyor Mef'ul çünkü Harflerle iğrabda elif ifade eder Ebake Harekelerle iğrabda Fethalı Üstünlü ifade eder he Allah'ı seviyorum. Devamında Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem'e Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum. Nebi'yi biliyorsunuz haber getiren demek. Yani Allah'ı da kullar arasında haber ee, getiren, Allah'tan kullarına haber getiren manasına. Biz onu peygamber diye tercüme ederiz Bu genelde. Ya yani. yok mütekelle mi değil Yok. Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem yani peygamberi seviyorum. Nebi'ye Nebi'ye o mütekellim yağ sormadığı için Nebiyyi demedik. Nebe haber oluyor. Mühim haber oluyor değil mi? Nebe. Nebe, nebe haber demek. Nebiyye mefule masası bile fethalandı. Onun aslındır Nebiyyün en nebiyyü. Son cümle Uhib bul lugatel arabiyyete Seviyorum neyi? Dili seviyorum. Dili. Hangi dili? Mef'ul. Hangi dili? Arapça. Sıfat. Arapça dili. Bu organ olan dili kastetmiyor değil mi? Sadece lisan olan dil. Lisan, lugate. lisan evet. Lugate <gülüyor> niye abi lugate? Evet. İşte önde gitmenin zararları bunlar. <gülüyor> Anam hep bana doğru söylemiş maşallah. <gülüyor> <gülüyor> hep ortada gitti. <gülüyor> abi anne oğlum köpülünü ister mi? <gülüyor> Uhib bu şey, e, fiil fail değil mi? Evet. Abi, seviyorum. evet. Neyi? Arapça dini. Güzel. Şimdi buraya bakalım. Fiile sorulan kimi neyi veya kime neye sorulan cevabı neydi? Mef'ulün Mef hareketi neydi? Teth Fethala. Fethala. Fethala. Fethala. Mensup olmasa size. Ve Fethala. Ondan dolayı Uhib bu logatte dedi. Arabiyet de onun sıfatı olduğu için Fethala'nın sıfat mevzusuna dört yerde uyardı hani ondan dolayı el arabiyete el lugateye uydu mühennestlikte uydu muharifelikte uydu müfret, müfretlikte uydu ve hareketi üstünde oluştu uydu bitti mi sizde de bende bitti bitti, sizde evet. Evet. bitti ve yeter abi abi şimdi mecbur kesralı mecrur kesralı demek yazın <gülüyor> mecrur kesralı mecrur eşittir cerlenmiş eşittir kesralanmış kesralı demek mecrur cerlenmiş kesralanmış Kesralı. Mensup. Evet. mensup nasip edilmiş virgül fethalı <gül> nasip edilmiş <gül> mensup nasip edilmiş fethalı nasip edilmiş fethalı merfu merfu ref edilmiş Ötreli. Merfu, ref edilmiş. Ref. Ref edilmiş. Ötreli. Menduk, Menduk mu? Hazır yazdım hepsini yazalım. Mertup. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Mendup yok mu abi? Meksuru da soracaksan kırık demek. Mertup. <gülüyor> <gülüyor> araştırma ya araştırma olmamalı